BÜRDE KASİDESİ Kişiliği kadar büyük olsaydı eğer mucizeleri, adı anıldığında bile diriltirdi çürüyen kemikleri. İmtihan etmedi bizi bir şeyle aklın almadığı, şüpheye ve hataya düşmedik bize ilgisinden dolayı. Onun gerçeğini kavramada aciz kaldı bütün varlıklar, ona yakın ve uzak olanlarda şaşkınlıktan başka bir şey görülmedi. Güneş gibidir uzaktan küçük görünen, yakından baktığında kamaştırır gözleri. Dünyada onun gerçek yönünü nasıl anlayabilsinler, uyuyan ve gördükleri düşle avunan insanlar? Onun hakkında ilmin vardığı en son nokta, o insanların ve varlıkların en hayırlısıdır. Bütün ulu peygamberlerin gösterdiği mucizeler dahi, O'nun nurundan ulaşanlardan ibaret. O, güneşidir faziletin ve yıldızdır diğer peygamberler. Nurlarıyla insanlara karanlıkta ışık verirler. Ne büyük nimettir güzel ahlakın süslediği peygamberin yaratılışı. Güzelliklere bezenerek olmuştur güler yüzlülük nişanı. Yumuşaklıkta bir çiçek şerefte dolunay gibidir. Cömertlikte de deniz, himmetlerde sonsuz zaman misalidir. Yalnızken bile yeganedir heybetlilikte, Bir ordu ve hizmetkarlar arasında gibidir karşılaştığında. Sedefin içinde saklı olan inciler, Sanki olmuştur onun sözünden ve gülümseyişinden. Hiçbir koku denk olamaz kemiklerini kucaklayan toprağa, Ne mutlu o öpene ve koklayana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu hakkında. Doğumu ortaya çıkardı özündeki temizliği. Ey en güzel başlangıç ve ey en harika son! Doğduğu gün İranlılar anladılar ki, uyarılmaktadırlar gelişiyle sefaret ve sıkıntıların. Yıkıldı Kisra'nın sarayı o gece, bir daha kendine gelemeyecek olan adamları gibi. Mecusilerin ateşi söndü üzüntüden. Akağını şaşırdı nehirleri kederinden. Ümitsizliğe düştü sabahlılar yere battığında gölleri. Ümitsizliğe düştü saveliler yere battığında gölleri. Susadıkları zaman göle gidenler hiddetle döndü geri. Sanki ateşte su özelliği vardı da söndü tasadan, ateşin sıcaklığı gibi bir nitelik belirdi suda. Cinler çığlık atıyor ve etrafa nurlar saçılmakta gerçek açığa çıkıyor sözde ve anlamda. Kör ve sağır kesildiklerinden duyulmadı geldiğinin müjdesi, görülmedi kafirlerce uyarı şimşekleri. Bildirdikten sonra kavimlerine kahinleri, sapık dinlerinin artık devam etmeyeceğini, ufukta yıldızların kaymasını izleyerek, gördüler yeryüzünde putların devrildiğini.